Kur'an-ı Kur Mubin ayat Beyyinat dedik. Ayrıca sünnetin beyanına niye ihtiyaç var? Arkadaşlar bu Ayat-ı Beyyinat meselesi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin apaçık tafsil edilmiş, kolaylaştırılmış olduğunu ifade eden ayetlere bakın. Bunların tamamı Mekki'dir. Mekke'de nazil olmuştur ve insanları Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, kudretine, ahiretin varlığına yönlendiren ayetlerdir. Anlaşılmayacak bir tarafları da yoktur. Doğrudur yani hakikat vaka böyledir. Fakat Medine'ye geldiğimizde Medine'de artık işin içine muhkem ve müteşabih diye bir ayrım giriyor, değil mi? Velledi inzel'l-Kur'an e, nasıl doğru? والذي انزل القران انزل عليك الكتاب منه الله عز وجل منه ايات محكمات سنا بو كتابı indiren odur burada muhkem ayetler var hunu umul kitab bunlar kitabın anasıdır özüdür ve u haru kalanlar da bir Şimdi bu ayrımı Mekki surelerde görmüyoruz. Bu medeni bir ayet, Medine'de inmiş bir ayet ve bizzat Kur'an-ı Kerim'de muhkem müteşabih ayrımını önümüze koyan bir ayet. Muhkem ne müteşabih ne anlaşılırlık bakımından, açıklık, kapalılık bakımından e, aralarında bir farklılık olmalı ki Cenab-ı Hak böyle bir ayrımı bizzat yaptı. Evet böyle bir farklılık var. Muhkemlere bakıyorsunuz dört grup, muhtişabihlere bakıyorsunuz dört grup. Ve bunlar açıklık, kapalılık bakımından birbirlerinden farklı. Muhkemler az açıktan daha nete doğru dört grup, zahir, nas, müfesser ve hususi manasıyla muhkem. Az açıktan çok açığa doğru, az netten çok nete doğru dört grup. Müteşabihlere bakıyorsunuz, az kapalıdan çok kapalıya doğru bu defa. Onlar da dört grup. E, Hafi, mücmel, müşkil ve özel manasıyla müteşabih. Şimdi bu kadar farklı e, açıklık, kapalılık bakımından bu kadar farklı türde ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bunların her biri için, özellikle bu... E, müteşabih kapsamına giren ayetlerin her biri için bizim Kur'an'da beyan edici başka ayetler bulmamız lazım. Ki Kur'an'ın tamamı için apaçıktır, başka bir beyana ihtiyacı yoktur diyebilelim. Yani Kur'an'daki her müteşabih ayetin gene Kur'an'daki başka ayetler tarafından açıklandığını, beyan edildiğini görmemiz lazım ki bu iddia yerine otursun. Peki böyle midir gerçekten? Böyle değil. Yani işte hep söyleriz en basitinden namazın detayları, orucun detayları, zekatın detayları, haccın detayları bunlarla ilgili hiçbir detay Kur'an-ı Kerim'de yok. Bunlar sünnette verilmiş bize. Bunlar bizim temel ibadetlerimiz, temel mükellefiyetlerimiz. Orucu sadece Kur'an ayetlerinden hareketle tutamayız. Namazı sadece Kur'an ayetleriyle sınırlı kalarak kılamayız. Zekatı veremeyiz. Haccı yapamayız. Mümkün değil. Bunları ete kemiğe bürüyüp hayatımıza sokan sünnet-i seniyyedir. En basit ispatı budur. Dolayısıyla hurufu u mukattaadan tutun da diğer müteşabihata kadar Kur'an-ı Kerim'de beyanı verilmeyen Her bir ayet için biz Sünneti i yeni ve Efendimizin beyanına muhtaçız. Bu beyan da gene arkadaşlar gayrmetlu ile sabittir. Bizi Sünnete yönlendiren Cenab-ı Hak onu da garantiye almış, onu da ile indirmiş olmalıdır ki kendisinin beyanına muradına aykırı bir şey olmasın. Nitekim Kıyamet Suresi'nin 16 ve devam eden ayetlerinde Cenab-ı Hak bunu çok açık bir şekilde önümüze koymuş. Cebrail Aleyhisselam Hz. Peygamber ve sallam'a vahiy getirirken Efendimiz unuturum, hemen ezberleyeyim endişesiyle dudaklarını kımıldatıyor. Onun peşinden ayetleri telaffuz ederek, tekrar ederek hafızasını almaya çalışıyor. Bunun üzerine ayet iniyor. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ Kur'an'ı hemen acele alıp ezberlemek için dilini kımıldatma. Inna aleyna cem'ahu Kur'an'ı. Onu senin kalbinde toplamak da sana okutmak da bize aittir. Fe izaa qara'nahu fettebi Kur'an'ı. Öyleyse biz onu okuduğumuzda Cebrail Aleyhisselam onu okuduğunda sen onun okunuşuna uy. Thumme inne aleyna beyane. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Kur'an'da beyana muhtaç ayet yoktur diyen adamlar bu ayeti ya okumuyorlar ya da gözlerini kapatıyorlar. Bizzat Cenab-ı Hak buyuruyor ki sonra onu beyan etmek bize aittir. Demek ki Kur'an'da beyana muhtaç ayetler var. Bu bizzat Kur'an'ın beyanıyla sabit. Ve bu beyan, Kur'an'ın beyan edilmesi fonksiyonu gene bizzat vahiy tarafından gerçekleştirilecek. Çünkü Cenab-ı Hak bunu üstlenmiştir. Tümme inne aleyna beyane, onun beyanı bize aittir. Demek ki ve Vesselam Efendimizin Kur'an'ın beyanı zımnında yaptığı her açıklama Cenab-ı Hak'tan gayrimetlu vahiy yoluyla gelen e, açıklamalardır. Gayrimetlu vahiydir. Dolayısıyla burada bir Allah-Peygamber şirketi falan filan gibi terbiyesizliklere lüzum yok Burada Peygamber a.s. Cenab-ı aldığı vahiy ile Kur'an'ı hem tebliğ eden, hem tefsir eden, hem öğreten, hem beyan eden bir peygamberdir. O arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i bize sadece tebliğ edip bırakmaz. Aynı zamanda öğretir. Biz Kur'an öğrenimi, öğretimi derken işte yazın çocuklarımızı Kur'an kursuna gönderiyoruz. Gayr-ı Arap milletler böyle anlıyor. Hayrukum men tealleme'l Kur'an ve alleme hadisinden Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadisinden. Biz Kur'an'ı yüzünden okumayı öğrenmek ve öğretmek olarak anlıyoruz. Böyle bakıyoruz ama böyle değil. Bu ayet sahabeye inmiş. Sahabenin Kur'an'ı öğrenmek gibi bir problemi yok. Peki burada, Yani okumak anlamında. Peki buradaki öğrenmek, öğretmekten kasıt nedir? Kur'an'ın ilimlerini muhtevasını öğrenmek ve öğretmektir. İşte ve Selam Efendimiz böyle yapmış... Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'la kabe i inşa ederken Hak'tan bir dizi niyazda bulunmuşlar, talepte bulunmuşlar. Onlardan biri de Rabbena veb'at fihim rasulen min yetlu ve yuallimuhumul Ya Rabbi bizim soyumuzdan gelecek olanlara kendi içlerinden, kendi aralarından bir peygamber gönder. O peygamber ne yapsın? yetlu aleyhim ayatek onlara senin ayetlerini tilavet etsin ve yuallimuhumul kitabe ve hikme onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve yuzekkihim ve onları tezkiye etsin. Demek ki peygamber aleyhissat ve sadece Kur'an'ı sahabeye tebliğ etti ve bıraktı değil. Onlara aynı zamanda öğretti ve yuallimuhum onlara muallimlik yaptı. Sora onlara hikmeti de öğretti Kur'an'ın yanında. Bu da Kur'an ayetiyle sabit. Yuallimuhumul kitabe hikme. Hikmeti de öğretsin. Hikmet ne? sünnet. Ve <gülüyor> yuzekkihum. Bir de onları tezkiye edecek. Demek ki peygamber sahabe ilişkisi ben Kur'an'ı tebliğ ettim, kapımı kapattım değil. Onları an be an gün be gün inşa edecek, yetiştirecek ferden ferda her bir sahabeyi yetiştirecek oradan bir toplum inşa edecek o topluma bütün davranış kodlarını verecek onların aklını, beynini, ruhunu tezkiye edecek onları kıvama erdirecek ondan sonra da radıyallahu anhum ve radu anhum olacak Allah onlardan razı onlar Allah'tan razı olacak böyle oldu niteki Efendimiz tebliğ edip bırakmadı onları onlara muallimlik yaptı Onlara tezkiye diye bir fonksiyon icra etti. Onlara hikmeti, sünneti öğretti. Bizimle, ümmetle münasebeti de böyledir.